Evet. Şevrekber Hazretleri diyor ki, kul Allah'ın şeriatına sıkıca yapışmalı. Pardon, orası e, benim yorumum. Senin yorumun mu? Peki, Ahmet Şahin Hoca. O şeyin değil, Muhydenikler Hazretleri'nin de, sözü değil tamam. Benim tamam. oradan çıkarttığım yorum. Yorum, sizin yorumunuz. He. Peki. Kul Allah'ın şeriatına sıkıca yapışmalı, kulluk görevine elinden geldiğince ifa etmeye gayret göstermelidir. Yaptığı kulluğun ilim maluma tabidir hükmü gereğince istidadında bulunanın aşağı çıkan olduğunu, istidadında bulunanın ise kendisinin varlık alemine çıkışta Allah'tan talep ettiğinin ta kendisi olduğunu bilmelidir. Bu noktanın ötesini şayet doğru bir şekilde idrak edebiliyorsa, o dilediğini yapar, yaptığından sual bulunmaz, mutlak dili Allah'a aittir ayetlerinde belirtilen mutlak hakikati idrak edip tevekkül üzere bulunmasıdır. Bu paragraflarda geçen istidat konusunu Ahmet abi daha bize anlatırsan hizmetli olur inşallah. İnşallah. Şimdi burada istidat, kulun yokluk aleminden varlık alemine çıkacağı zaman, şimdi mertebe mertebe işledik bu konuları. Yokluk aleminde varlık alemine çıkmayı talep etti şu anki mevcudat. Yokluk alemine karanlık diyebilir miyiz? Karanlık. He? Tabi. Çıkış alemine nur, nur Tabii Allah'ın nurunun saçıldığı yani. işte, nurunun saçılmasıyla birlikte e, aydınlığa geçmiş oluyor. Bu hafta pazar günü işlemiştik o ışık mevzusunu? Aynen öyle. Ha, o, bu hafta tecelli. işlemiştik. Ha, tecelli mevzusunu da işlemiştik. <gülüyor> Yokluk aleminden varlık alemine çıktığı zaman bir ışıkla aydınlandığını <gülüyor> gördü. Mümkün. Gölge. O, o ışık işte Allah'ın nuru. Allah-u Teala nuruyla aydınlatınca ne oldu? Varlık alemine çıktı. Yani karanlıktan aydınlığa çıkmış evet. oldu. Mümkün. Mümkün neye diyoruz? Var, i̇şte yok, varlık yok, bulmuş, şey. vücut bulmuş, açığa çıkmış, vücuda gelmiş şeye mümkün diyoruz veya şey diyoruz. Şey diye tabir ediyoruz. Burada işte madum da yokluk. Madum. Yok. Yok olan yani. Varlığı olmayan şey. Bu yokluk aleminden varlık alemine çıkacağımız zaman yaratılmış olan her şey allah Teala. Şimdi konunun anlaşılması adına böyle bir örnekleme yapıyoruz. Allah-u Teala sordu nasıl bir hal üzere var olmak istersin? Bu temsil olarak anlatıyoruz burayı bak. Ve varlık <gülüyor> alemine vücut bulan şey dedi ki ben şu hal üzere var olmak istiyorum. Ve ne hal üzere var olmak istediyse talebin neyse talebine göre de Allah onu verdi. Olayı bir bu açıdan bakalım. Tamam. Diğer açıdan o Allah'ın e, yokluk aleminden varlık alemine çıkacak şeye sorması, ne hal üzere olmak istiyorsun dediğinde ben şu hal üzere olmak istiyorum talebi varlığın, o şeyin bulunduğu hale göredir. Bulunduğu hal neyi talep etmesini gerektiriyorsa onu talep etti. Sanki burada kula bir yetki verildi. O nasıl belirlendi? Geleceğiz, oraya da geleceğiz. Yetki vermesini de yine başka bir yazıda şey, Muhyiddin Ağabazetleri, El-Yadut esması gereği, yarattığını sevmiştir ve tercih etmeyi de ona bırakmıştır diyor. Şimdi yazıda. burada tamam bir yetki varmış gibi, yani kulun bir iradesi. Şimdi burada e, kader mevzusunu izah ederken, açıklarken, alim zatların birçoğu bu noktaya kadar gelmiş, bu mevzuyu, ilk varoluştaki mevzuyu, yani ayağına sabiteyi ya da istidatlar mevzusunu, bu noktadan açıklamışlar, izah etmişler. Bu hususu çok kaynaklarda araştırdım ben. İbn Arabi Hazretleri'nin de bu mevzuyu böyle açıkladığını gördüm. Fakat bazı yerlerde ise bunun bir tık ötesine geçiyor ya da oradaki bir perdeyi kaldırıyor. İbn Arabi Hazretleri oraya da geleceğiz. Kademe kademe geliyoruz. Şimdi burada yokluk aleminden varlık alemine çıkış bu olduğu için ilim maluma tabidir. Yani bu sözü Allahu Teala'nın ilmi malum, var olan, açığa çıkanın talep ettiği hale tabi olmuş oluyor. Bir cihetten böyle alacağız konuyu. Yani Allah ilminde bildiği cihet üzerine, bildiği hal üzerine, durum üzerine, buradan maluma gelen yani açığa çıkan şey, bildiği ilim ne hal üzereyse ona göre açığa çıktı. Bir o konuya böyle bakarız. Rab. Madalyonu çevir, öbür taraftan... Rabkul ilişkisi... Rab ilişkisi. Bir malum ne hal üzere istidadını talep edecekse Allah'tan ilmi o bilgi üzerineydi Allah'ın. Bir, madalyonun bu yüzü. İkincisi aynı madalyonun ikinci yüzü. Allah'ın ilmi kulun neyi talep edeceğini bildiği için o hal üzereydi. Bu da madalyonun niteki yüzü. Şimdi kul bu manada var yani kul ya da şey bu manada yokluktan varlığa çıktığı zaman buna işte ayağını sabit deniliyor Yani istidadı neyse kaderi diyelim buna istidad diyelim ayağını sabit diyelim yani sabit hakikat değişmez hakikat. Üzerindeki ayağını sabitesi neyse bunun o şeyin ya da o kulun aynı hal üzere bu şehadet aleminde dünyaya gelmesiyle birlikte o hal kendinden zuhur eder, açığa çıkar. Nasıl bir hayat yaşayacaksa o hal üzere yaşar. Başka bir yani üzerine. Veyahut da bu olaya şöyle diyelim. Konu anlaşılsın diye teşbihde hata almasın, yanlış anlamlara gitmesin. Konu sadece anlaşılsın diye örnek veriyoruz. Bir filmin senaryosu yazılır. Ve oyuncuya verilir. Herkes bu filmin şu sürecinde sahneye girecek. Sözü şu, olayı şu, fiili şu. Herkes bunu yapacak. Senarist verir. Oyuncuların hepsi de Aynen. o senaryoya göre Aynen. oynar. Bir cihetten de olay bu. Bu hakikat değil mi? Hakikat. Hakikat buydu. Tamam. Şimdi kul dedik ya bütün kitapların çoğunu anlatır. Yokluktan varlığa çıkarken biz talep ettik. Neyi talep ettiysek? Talep ettiğimiz şekilde de senin talebine göre de ben seni halk ediyorum. Şahadet aleminde de öyle çıkacaksın. Talebine göre de hayat yaşayacaksın diye Allah-u Teala bize verdi mi? Verdi. Bu bizim kaderimiz oldu mu? Ayanı sabitimiz oldu mu? Oldu. Bu perdenin ötesine geçersek yazımızda belirttiğimiz gibi bunun ötesini de anlayabilirse kul şayet dedik Allah oradan ayetlerden örnek verdik Allah dilediğini yapar mut Allah'a mutlak değil Allah'a aittir. Allah aittir yaptığından sual ha. olunmaz burada Allah'tan işte burada vahdeti vücut devreye giriyor Allah'tan gayrı Allah'tan gayrı hiçbir şeyin olmadığını sadece mutlak var vücudun Allah'a ait olduğunu Yaratılmış her şeyin Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğu hakikatini kişi kavradığı zaman işte mutlak delil Allah'a aittir. Allah dilediğini yapar, mülk onundur meselesini anlar. Bu konuyu idrak ettikten sonra insanlar bir huzursuzlukta da oluşabilir mesela. Bende oluştu zaten o. O yani, vücut birazcık tehlikeli. Yani, yani şey huzursuzluk yani. şöyle oluştu. Zamanla ya kötüyü seçilsek şey. neyi bana unuttu ben bilmiyorum ki. İşte Değil bu ben, konunun doğru. anlaşılması adına aynı paralelde görebileceğiniz şu ayet var. Ee, Resulullah Efendimiz öyle diyor ya Hud suresinde bu Değil ayet mi? ve kardeşleri beni ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dost, dost doğru ol. ol. İşte bu ayet Allahu Teala diyor ki emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani ben sana ne şeriat verdiysem şeriatta senden neyi talep ettiysem kulu olarak işte o şeriata uyan benim rızam istikametinde çalışan bir kul ol. Şimdi burada Ehlullah Muhattin i̇bn öyle diyor. Ehlullah, burada Resulullah Efendimizin varisleri olan gerçek manada hakikate ermiş olan Ehlullah bu ayet ve bu nevideki ayetleri okudukları zaman içlerine bir hüzün kaplar. Neden? Çünkü Allah'u Teala bir taraftan buyuruyor, emrolunduğun gibi dost doğru ol. İyi de ya benim ayağını de o emrolunduğu çizgilerden bazen dışına çıkmak Yazıldıysa, yazıldıysa, varsa. Ya da aksini irade ettiyse. Değil mi? Aksini irade ettiyse işte tabi. Yani Emlakları o çizginin e, dışına çıkan hallerim olacaksa, varsa. Var mı? Bu da sınava girmez Var, var tabi irade, var. mutlak irade onun. Mutlak irade, o yapar diyor ya. Tabi. Burayı anladıysan diyor. Hı. Üçüncü paragrafta. Tabi. Kişi burayı mi? anladıysa, burayı irade artık şunlarla karşılaşır diyor. O yapar. Hikmetinden soğarılmaz ve Mutlak delil Allah'a aittir. Allah aittir. Madalya'nın ikinci yüzyılda bizler öyle e, dilediğini bildiğimiz için hani seçtik bu yolları, bu halleri diyor dedi Nâbücabı. Evet. Orada bir hani hakikat bakışı var. Hani, hakikat bakışı tabii. Orası hakikat mertebesinden bakıyoruz orada. Şeriattan değil. Ama şimdi seçerken nasıl baktık? Seçerken şeriattan bakarsak biz seçtik. Tamam. Hakikatten baktığımız zaman bizim seçme şansımız diye bir şey yok. O dilediğini yapar, o çıkıyor. Ayet ha, evet. ortada, o dilediğim yapar. Ondan gayrısı yok ki zaten. Bu hakikaten anlıyorum. Mümkün zaman... de tasarruf eden o. Burası hakikat bakışı. Yani burada kulun e, varlığının ortadan kalktığı la taayyün dediğimiz. Mertebe, yani Mutin Arabi anlamak için hangi mertebeden hitap ettiğini çok iyi anlamamız lazım Ve da şu anki konuşmamızda da bak mertebe mertebe ayırıyoruz şeriat mertebesinden Allah. baktığımız zaman kul var ve kulun Rabbi Allah var hakikat mertebesine çıkıp da hakikatten la taayyün mertebesinden yani taayyünün hiç olmadığı sadece zatın mutlak zatın Allah'ın zatının olduğu mertebeden baktığımız zaman o dilediğini yapar mülk onun dilediği gibi tasarruf eder Mutlak delil ona aittir. Mutlak irade ona aittir. Dolayısıyla onun iradesinin karşısında farklı olabilecek, oluşacak, açığa çıkacak bir iradeden söz edemeyiz ki. La evet. Yok ki ondan gayrı bir şey. O zaman aynı o örnekte verdiğimiz gibi işte film senaryosunda senaristin yazıp da şimdi bakın burayı şeriat boyutundan baktığımızda bu kabul edilmez. Evet. Yani evet. Aa, O zaman der ki millet aa, demek ki senaryo yazılmış. Bize verilmiş. Biz oynayacağız. O zaman burada imtihan nerede kaldı? Evet. O zaman böyleyse madem ben mecburen bunu oynayacaksam sevap günah niye kazanıyorum? Allah yüklemiş zaten. Bana niye hesap soruyor? Evet, bana niye hesap soruyor? Veya beni neden cehennemine atacak da yakacak? Bak ben, ben, ben. Yine ikilik mertebesi. Acı çektiren kim? Kişi ikilikteyse, ikilikteyse ben ve o bilinci, şuuru içerisindeyse buradan kurtulup da hakikat bilincine varmadıysa yani Cem, Cemü Cem mertebesine varmadıysa, oraları idrak edemediyse şeriat mertebesinden hiç kardeş. kardeşim. O zaman diyecek ki Allah'ın bir iradesi var bir de benim iradem var. Allah bana iki tane yol koymuş. Biri eğri biri doğru. Hadi kulum demiş hangisinden gideceksin? Doğrudan gidersen mükafat vereceğim. Eğriden gidersen seni cezalandıracağım demiş. Ben de bunu kendim kararımla seçiyorum. Eğriden gidersen cezasını çekeceğim öbür tarafta Doğrudan gidersem Allah da bana mükafat verecek. Cennetinde nimetler verecek. Bu görüş şeriat bakışıyla bakanın görüşü. Ötesine geçemeyen, yani hakikat boyutuna çıkamayanın görüştür. Hakikate çıkan da zaten oradan hareket edecek bir çoğu. Hakikate çıkarsan hazır gibi hani bir ilme sahip olanların dışındaki gibi çoğu yine şeriatı bilse şeriat. dahi şeriatla edecek. Aa şimdi ha işte burada Ehlullah diyor ki, sen hakikatten diyor ancak idrak olarak hakikati idrak edebilirsin. Heh. Aynen. Çünkü sen yaşantı olarak şeriat seni bağlar. Neden? Çünkü şehadet alemindesin. Ben varım, sen varsın, o var, şu var, bu var. Hep bir çokluk alemindeyiz. Bunun müşahadesinde miyiz? Aynen. Çokluk aleminin müşahadesinde. Ne kadar bilincinde, şuurunda mutlak dilil Allah'a aittir. Mülk O'nundur. O dilediğini yapar. Bunu bilincinde, şuurunda yaşasan bile o birliği, gerçek birliği, vahdeti vücudu anlasan da, idrak etsen de, Kendini ben olarak hissedeceksin. Mutlaka. Bundan kurtuluş yok. Ben olarak hissedeceğimiz için ne diyor o zaman? Kişi sırrında vahdeti yaşar. <gülüyor> Fiilinde, işlevinde dünyada, yaşantısında evet, çok güzel soru. Şer, şeriata göre yaşamak zorundadır. Sonsuza kadar. Eğer Zayette. ki zahirde de vahdeti yaşadığını iddia edip de kendini her şeyden soyutlarsan ben hiçbir şeyden sorumlu değilim. Ben yokum ki yapan Allah'tır dersen Allah muhafaza işte bugünkü melami Kendilerine melami diyen o sapıtmış tayfanın, gerçekteki, hakikatteki melamilerle hiçbir alakası olmayan sapıtmış tayfanın, evet, <gülüyor> sapıtmış tayfanın durumla düşer insan o zaman. Peki abi yani doğrusu yani ilk önce şeriattır değil mi? Yani? Hani, eğer bir sıraya koyacak olursa. Ki, tabii önce şeriat, sonra tarikat, sonra bak, hakikat, sonra da marifet çıkıyor. Kişi şeriatı anlamadan, idrak etmeden, yaşamadan tarikata geçemez. Tarikatı yaşayacak, idrak edecek, anlayacak tarif yoldur. Hmm, Allah'a giden evet. yol. Bunu idrak edecek ki ondan sonra artık hakikate geçsin. Hakikati idrak edip de sırrında müşahede ettikten sonra o hakikatin kendinden olan açılımı ve zuhur edişi açığa çıkışına da marifet denir. Yani hakikati idrak etti, hazmetti ve o hakikatin hazmiyle birlikte yaşantısına yansıyan haline de işte o zaman da ona da marifet deniliyor. İşte marifet açığa çıkmış oluyor da iki tane hikaye anlatmışlardı bir, tane. bir tanesi camideki o enseyat evet. meselesi, bir tanesi kasapla kumaşçı, kumaşçı meselesi. meselesi, evet. E camideki tokat diyenler ensesin'e o zaman ilk adama tek odan onun da vurduğu kişi mi? Daha o... yüksek derecede o zaman. Hayır. İkinci şey göre. Değil. Bak şimdi, orada orada mertebeler var. Hı hı. Camiye gidip de git evladım şunun ensesin'e tokatı çap dediği zaman ezan vaktini beklerken şeyhi. Gidip tokatı çarptığında o adam kalktığı gibi bunun yüzüne tokat çarpıyor. Burada kısasa kısas. O zaman ikinci orası en yüksek. Kur derece. Kur'an'daki ayet, buradaki ayetin mertebelerine göre izahat açıklama var. Hı. Orada kısasa kısas var. Yani bana bir kötülük yapıldı. Ben de misliyle kötülüğe cevap verdim. Bu kısas. Kısasa kısas. Karşılık. Kısas ayetinde geçtiği gibi. Ötekine tokat çarptığı zaman diğer kişiye gidip de ensesine tokatı çarptığı zaman şöyle dönüp arkasına Tövbe estağfurullah diyor. Camide bu hareket yapılır mı? Terbiyesiz adam diyor. Bu sadece yaptığı hareketin, fiilin kötü olduğunu sözle söylüyor. Birebir karşılıklı, fiille karşılık vermiyor. Tokat atmıyor ona. Sadece kızıyor. Yaptığın yanlış. Burada uyarıyor onu. Hatadasın. Yanlış yapıyorsun. Ondan sonra öteki adamın ensesine gidip de tokatı vurduğunda, üçüncü şahsın ensesine tokatı vurduğunda o Sadece hiç konuşmuyor, sadece bakıyor. Bir rivayet edilir, anlatılır. Dördüncü adamın ensesine tokatı verdiğinde o zaten hiç kımıldamıyor bile. İçinde bulunduğu hal üzere aynen devam ediyor. O hiç yani kimmiş bu adam Hangisi? diye bakmıyor bile. Mertebesi daha yüksek. <gülüyor> şimdi üçüncü tokatı biz cevap verelim mi? Hangisinin mertebesi daha yüksekse canım? Abi burada ama burada Ondaki mertebesini bu zaten anlattı. En son hiç bakmayan, nereden geldiğini biliyor dönüp bakmıyor. Ondan önceki bakan şey diyor. Ben nereden geldiğini biliyorum ama kimden zahreti onu merak ettim diyor. Kimden kimin gönderdiğini biliyor mu yani Allah'tan olduğunu biliyor hmm, da ya. gönderdiği kul cool kim? Onu onu bir göreyim hmm. diye bakıyor yani. <gülüyor> burada mertebe e, bir verebilir miyiz onlara? Burada mertebe buradaki anlatmak istenen bu hakikat bakamazsın. mertebe değil. Yani hangisi daha kâmildir mertebesi değil. Burada tamam. davranış, davranışlardaki gösterilen tepki hali. Yani dördüncü şahsın hiç kımıldamayışı artık o Allah ile hemhal olduğu için her şeyin Allah'tan olduğunu da bildiği için eğer vurulduysa bir tokat vardır bir bildiği. Evet. Bu Allah-u şey Teala'nın. Şimdi ben yakaladım Ahmet abi, hani, e, Hazreti Ali Aleyhisselam mıydı? Ömerdi galiba. E, kolunda bir sıkıntı oluyor. Kangrem mi oluyor? Kolu kesilecek tabii. O zaman tık bir şeyler yok. ilerlemeler yok falan. Ha, nasıl yapalım? Nasıl edelim? Namaz kılarken kesin diyor. O zaman diyor acı duymayacağım diyor. Ok meselesi. O, ok meselesi. Az detaylı için anlatıldı. Ali dedi mi? Ok, Ali. Okla yaralanmış. Yani, yani bu dördüncü mertebedeki adam onunla mı alakalı? Yok değil. Kodun huşu içinde ki. Yok değil. O farklı bir olay. Burada dördüncü mertebedeki insanın yani her şeyin Allah'tan olduğunun bilincinde olması hasebiyle Hı. merak da yok adamda. Hani Tepki vermedi dedin tepki ya. Tepki vermiyor. Oradan... Merak yok. Bunu... Takdir Allah'ım. Kasaba benzetemez miyiz? O Değil. Her şeyi ama o kısaada farkı şey yani. anlattık ama. Bak şimdi burada mertebeleri anlattık. Yani allah Teala ayette ne diyor? Size bir haksız yere bir kötülük yapılıp da sizden bir can alınırsa siz onun yakınları olarak diyor ne diyor? Kısas edebilirsiniz. Şeriat. Heh, bu şeriat. Ondan sonra siz onu kısas etmeyip kan bedelini alabilirsiniz. Evet. Kan bedelini de talep etmeyip Affed affedebilirsiniz. Affedemiz. İşte bu mertebe en olarak aslında en kâmildir, en yükseğidir. Bu bu mesele buna işaret hı. etmek için verilmiş bir hikaye. Öbür taraftaki o kasapla şey evliyanın mertebelerini yani bir var. Birinde de mertebeleri İlim mertebeleri. Tamam. Orada evliyanın ilim mertebesi yani ilim düzeyi olarak Allah nezdindeki mertebesini anlatmak için o kıssayı anlatmıştık. O şeyle e, kumaşçıyla hatta onu kayda geçiyoruz onu tekrar edelim hı. o hikayeyi de ne olduğu anlaşılsın. Burada şey efendi talebesiyle birlikte dışarı çıkıyor. Talebe merak ediyor tabii ehlullahı, evliya Allah'tan birileriyle tanıştırmasını istiyor şeyhinden ve çıkıyorlar birlikte şeye gidiyorlar bir kasaba. Kasaptan giriyorlar içeriye. İşte buyurun efendim hoş geldiniz. Kasap karşılıyor güler yüzle nezaketle. Biz diyor et alacağız işte bugün pirzola yapmak istedik, yemek istedik diyor artık neyse. Tabii buyurun nasıl istersiniz, nasıl arzu edersiniz diyor. İşte şöyle yağsız olsun, şu olsun, bu olsun. Oradan adam kesiyor koyundan bir parça hazırlıyor. İşte bu şey oldu, yağlı oldu. Şöyle olsun. Tekrar koyunun öbür tarafından başka bir parça kesiyor. Bu biraz hepten kuru oldu. Azıcık da yağ bulunsun içinde derken koca bir koyunu parçalattırıyorlar yani. Öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı? O olmadı, şu olmadı derken en sonunda diyor ki şey efendi ya biz bugün Şeyden vazgeçtik. Pirzola yemekten vazgeçtik. İstediğimiz gibi şey bulamadık. Et bulamadık. Başka zaman alırız inşallah diyorlar. O da e, Kasap Efendi de diyor ki ben sizden özür dilerim diyor. Sizin istediğiniz gibi eti ben ayarlayamadım. Kesemedim. Hazırlayamadım. Hata kusur bende. Ben özür dilerim diyor. Ne zaman arzu ederseniz buyurun gelin ben tekrar İstediğiniz şeyi yaparım. Bu şekilde ağırlıyor. Nezaketle kasar. Buradan çıkıyorlar. Az ileride kumaşçıya giriyorlar. Kumaşçıya giriyorlar. Biz diyorlar cüppe diktireceğiz kendimize. Kumaş almak istiyoruz. Buyurun hoş geldiniz diyor kumaşçı. Top, e, raftaki toplardan gösteriyor. Şu topu bir indirmesin diyorlar. Bir bakalım. Oradan topu indiriyor. İşte bu biraz fazla pamuklu. Öteki ikinci topu indiriyor. Bu biraz işte yünlü. Öyle olmasın. Bunun rengi hoş değil. Biraz açık renk olsun, koyu renk olsun derken 3 top indiktirince raftan 4. topu şunu da indir buna da bir bakalım dediği zaman şey efendi o zaman kumaşçı diyor ki durun bakalım. Siz diyor cüppe diktirmeye karar vermişsiniz ama bu cüppenin hangi kumaştan nasıl olacak rengi ne olacak, pamuklu mu olacak, yünlü mu olacak buna karar vermeden bu bana tek tek oradan top indirttiriyorsunuz. Böyle olmaz diyor. Önce bir kararınızı verin. Kumaşınızın cinsini belirleyin. Rengini belirleyin. Bana söyleyin. Ben de ona göre rafta sizin isteğiniz, talebiniz doğrultusundaki topu indireyimdir. O topu indir, bu topu indir olmaz diyor efendiler. O zaman peki diyorlar bunlar da. Biz daha sonra bir düşünelim bunun kararını kılalım. Ondan sonra geliriz. Ve çıkıyorlar dükkandan. Çıktıkları zaman şey evendi talebesine soruyor. Evladım diyor. Merak ediyordun ya Ehlullah'ı. Bak diyor işte senin iki tane Ehlullah'a getirdim. Gördün mü diyor. Efe, evet efendim diyor. Bunlar diyor Allah nezdinde Allah'ın veli kullanımlandır. Öyle mi diyor. Zannımca diyor bu kasap diyor mertebece daha yüksek evliği adam. O diyor çünkü ne kadar şey de yapsak zorluk da çıkartsak hiç kızmadı, öfkelenmedi boşluk bir vaziyette bizden memnun bir vaziyette bizi ağırladı. Tekrar buyurun gelin dedi diyor. Yanılıyorsun evladım diyor Şeyh Efendi. Mertebe olarak üstün mertebede olan kumaşçıydı diyor. Kasap diyor o da adamlar ama o diyor daha aşağı mertebede. Şimdi buradaki anlatılan kıssadaki hakikat şu Evliya Allah da mertebe mertebe. Evliya Allah'ın ilk mertebelerinde işte o kasaptaki gibi hal hasıl olur. Ama kemalat buldukça her şeyi yerli yerine koyma. işte dedik ya e, insaf meselesi. İnsaf meselesi. Yerine, e, i̇nsaf meselesi denilen bir şey vardır. Hak i̇nsaf verme. hak edene hak, hak ettiği et. şekilde muamele etmek. Bunu yansıtsak o camideki ensiye, tokata yansıtamaz mıyız? Kime yansıtsan? O dört adam'a. Hak ettiğini hak ettiği gibi dav hani davrandı. Ama o tamam hak edene hak ettiği gibi davrandı. Eyvallah mertebesine göre ama. Bakın şimdi o Tokatı yiyen, ensesine tokatı yiyen kalktı tokat yapıştırdı. O şeriat mertebesindeki bir adam ne yaptı? Kısa ayetini esas aldı kendine. Dedi ki ben bir zarar gördüm. Zararın karşılığında karşı tarafa ödeteceğim. Kalktı tokatı yapıştırdı. Bu şeriat mertebesinde ama. Öteki tarikat mertebesinde. Öteki hakikat mertebesinde. Öteki de en sonuncusu da marifet mertebesinde. Bu manada şey yapabiliriz, düşünebiliriz meseleyi. Ama buradaki mevzuda İteki kısa ikisi de Ehlullah. Mertebelerden hangisinin yüksek olduğunu, önde olduğunu soruyor da bence bu hepsini birleştiren en kamil mertebede oluyor galiba değil mi? Bütün hepsini birleştirip de bilen ama yerine göre hareket eden. İnsaflı olan. Bak tabi insaflı olan. Şimdi öyle hal olur ki sana tokat atılır. Sen eğer insaf sahibiysen o karşındaki tokat adamın halini mertebesini tam biliyorsan basiretin açıksa Basiretle ferasetle biliyorsan, ona tokat atman gerekiyorsa atarsın. Atman gerekmiyor, fırça atman gerekiyorsa fırçanı atarsın. Hiç sesini çıkarmaman gerekiyorsa sesini çıkarmaz. Buradaki mesele kişide, tokat atan da değil. Yani gelip de insiye tokat atan da değil mesel şey anlaşılacak mesaj. Tokatı yiyende yani karşı tarafa nasıl muamelede bulunması gerekiyorsa tokat adını atanın mertebesini bilmesi gerekiyor. İyi anlayalım bak burayı. O zaman tokat falan bir sormasa lazım. Niye <gülüyor> Bakın. Başka bir örnekle açalım tamam. bu mevzuyu. tam Daha iyi anlaşılsın o zaman. Şimdi kişinin mertebesine göre hareket edilir. Eğer kişi basiret sahibi ise, feraset sahibi ise karşımızdaki muhatabımız bir söz söylediği zaman o sözü hangi mertebeden söylüyor? İçinde bulunduğu hal ne? Hangi halden söylüyor? Eğer mazur göreceksek, mazur görülmesi gerekiyorsa onu mazur görürüz. Deriz ki ha bu içinde bulunduğu şu halden dolayı bu sözü söyledi. Bunu cezalandırmaya gerek yok. Onu mazur görüyorum, geçiyor, affedersin. Ama onun niyetinin kastını basiretinle, ferasetinle görüyorsan, art niyet ve kastı olduğunu bildiysen, basiretin ve ferasetinle, o zaman da ona, mukabil ile karşılık verirsin. Onun aynı. O daha büyük bir Çünkü gelecek. onun niyetini biliyorsun. Art niyet üzere olduğunu biliyorsun ve bunu basiretinle görün, kalp gözünle. Feraset sahibisin. O zaman onun yaptığı harekete fiile misille karşılık verirsin. Ya da daha sert davranırsın. Burada gördüğü halde bir şey dememesi gerektiğini düşündüğü zaman olacak herhalde bir şey denemen gerektiğini düşünüyorsan karşındaki insanın halini Hı. ahvalini ona göre bildiysen basiretinde ferasetinde hiçbir şey demezsin o zaman. Mesela belli belli kullardan mesela bunu da yapmışlardır diye okuduğum yerlerde yani. Bunu tamam. Abi. Hiçbir şey demedik dedi. Yani o kaderin girdiği, devreye girdiği yerde mesela. Zaten kader muhakkak kader işliyor orada. Yani. Şimdi orada kişi kendinin sınandığını farkındaysa, bilincindeyse Sadece oradaki gelen sınavı yapanın araç olduğunu görüyorsa Allah'ın o anda ona gönderdiği musallat ettiği bir araç. Araç mesabesinde. Araç mesabesinde gördüğü zaman araca takılıp kalmaz kişi zaten. Kendinin sınavda olduğunu biliyorsa. Yani Allahu Teala Allahu Teala kulunu sınar. herkesi sınar. Tüm kullarını sınar yani. Şimdi orada o sınavdaysan Bak şimdi karşılaştığın olaylar bunlar aslında hep şeyle alakalı işte. İnsafla evet. alakalı. Insafla. Evet. Karşılaştığın olayda sen mi sınanıyorsun? Öyleyse. Karşındakine mi bir hakikati anlatman gerekiyor? Onun için mi o sana gönderildi? Ya da, ya da o mu sınanıyor? O mu sınanıyor? Bu mertebeleri bilmen lazım. <gülüyor> Ama kişi burada nefsiyle mi bakabilir? Hikemi ferasetle mi bakabilir? Nefsiyle bakan hata eder. İşte ilahi bir ferasetin işte basiret gözü bulan noktası mı Tabii, vardır? Yani? Basiret. Şimdi bu şimdi bu kişi de yoksa nasıl yapacak mesela? Kişi de yoksa bunları seçemez zaten, ait edemez. Evet, o kıyaz yoksa yanlış evet. yapar. Yani olmayacak şekilde davranışlarda bulunur. Misli ile karşılık vermesi gerektiği yerde sesini çıkarmaz. Sesini çıkarmaması gerektiği yerde parlar. Dolayısıyla evet. yanlış yapar. Evet. Bunun için işte kişiye lazım olan basiret, feraset ve basiret. Basiret Hı. üzereyse ise yani kalp gözüyle Hı. görüyorsun. Uyandık. aynı bu konuda gene örnekte verdiğimizde işte ge geçenlerde de verdik ya Hazreti Ali mevzusunda. Hı. Hazreti Ali'ye geliyor bir şahıs. Ya Ali şahıs ya ben abi. seni çok seviyorum diyor. Çok seviyorum. Hazreti Ali bir anlık duraksadıktan sonra hayır diyor. Sen beni sevmiyorsun. Yalan söylüyorsun. Yok ya Ali ben seni çok seviyorum. Hayır diyor. Yalan söylüyorsun. Birkaç kez ısrar ediyor. Hayır ben seni çok seviyorum ya Ali. Hayır diyor. Yalan söylüyorsun. Hazreti Ali'nin kesin tablını gördüğü zaman kişi peki diyor. Nereden anladım benim yalan söylediğini? En sonunda artık itiraf ediyor. Nereden anladım benim yalan söylediğini? Sen diyor gelip beni seni çok seviyorum ya Ali dediğin zaman kalbime baktım. Kalbimde sana karşı senin dediğin cihetten bir sevgi görmedim. O zaman anladım ki sen yalan söylüyorsun. Eğer ki senin dediğin gibi bir sevgiyi doğru söylemiş olsaydın kalbimde aynı cihetten sana da bir sevgi görmem lazımdı. Bu sevgiyi görmediğim için senin yalan söylediğini anladım diyor. Elhamdülillah. Şimdi burada işte ayrıç işi ayıra ayıran ne? Kalpteki ses. Hani Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi vardır. Mühtüler sana fetva verse Versene. de sen kalbine sor. Ama bu sözü iyi anlamamız lazım. Bazı insanlar da diyor ki kalbim temiz diyen tayfası var ya. <gülüyor> ben diyor bir şey yapacağım zaman kalbime bakarım. Kalbim yap diyorsa yaparım, yapma diyorsa yapmam ben diyor. Dost doğru yoldayım. Öyle değil işte. O kalbinin sesini dinlediğini zannediyor. O şeytanın sesiyle hareket ediyor. Nefsin, ya da nefsinin sesiyle hareket ediyor. Nefsin sesiyle şeytanın sesinin ne olduğunu ve kalbinin sesinin yani vicdanının ya da ilahi sesinin ne olduğunu iyi ayırt etmek lazım. Bunu insan ayırt edemediği zaman o gelen sesin, iç seslerinin için hangisinden olduğunu bilemiyorsa hataya düşer. Yanlış yapar. Genelde de bilmek de meseledir yani. Çünkü görünmeyen şeyler bunlar. Bunlar neyse de. Ee, Bunlar işte kişinin belli bir mertebede olmasını gerektiriyor. Yani bu da kalbin sesini ayırt etmek. Yani şeytan ve nefsin sesinden ayırıp kesinlikle bu kalbimin sesi diyebileceğin mertebe basiret sahibi olmalıdır. Vicdan diyebilir miyiz abonada? Efendim? Vicdan da diyebilir miyiz? Tabii vicdan da diyebiliriz. İlahi seslenişe vicdan da deriz, kalbin sessiz de diyebiliriz. Buna vicdan da diyebiliriz. Çünkü insan derler yani vicdanın sana doğruyu söyler. Burada vicdanın sana doğruyu söylerden kasıt işte senin içinden gelen o sesleniş var ya o ilahi sesleniş. Orada insan kendi kendine iken başkasının yanına değil kendi kendine iç aleminde düşündüğü zaman hatasını kusurunu tek tek bilir. Kendine tek tek itiraf eder. Haksızlığı varsa kendini haksız görür. Ben burada der haksızım. İşte bu, bu ses vicdanın sesidir. Bu ses ilahi sestir. Bu ses kalbin sesidir işte. Sen der burada haksızsın. Ama senin yanına geldiğim zaman derim ki ben haklıyım. Orada işte nefis girer devreye. Ya da şeytan girer. Yok derim ben haklıyım. Sen burada haksızsın. Halbuki ben haksızımdır. Ama nefsin şişirmesiyle, şeytanın şişirmesiyle hayır derim ben haklıyım. İddia ederim. Halbuki bir düşünüp şöyle öyle iç seslenişi dinlese insan insaf ile yani hak edene hakkını verecek şekilde dinlemiş olsa o zaman hatayı görecek, anlayacak. Yani ben, diyecek, ben der ki burada hatalı. Yanlış. Vicdanın sesini duyabilen için bu büyük bir ölçü. Kabullenmek değil mi? Tabi hatayı kabullenmek. Hiç aleminde hatayı kabullenmek insanların çoğu bunu yapar da Önemli olan işte hata yaptıysak dışarıya da o hatamızı hata olduğunu, hata yaptığımızı itiraf edebilmektir yani karşılığında muhatabımıza demektir yani. Evet ben burada yanlıştayım. Güncel, yani güncelik hayatta çok başımıza geliyor yani. Hani, çok geliyor ama yani, hatamızı kabullenmiyoruz çoğunlukla. Aynen. çok oluyor yani asabiyet gösterebiliyoruz bazen. Yani olay artık ceheran ediyor, patlıyor hani işte karşılıklı küfürler, kıyametler falan filan. 10-15 dakika sonra Aa, yani ben de varmış hatta ya diyorsan bu sefer de işte... İşte orada gaflet, gaflette kalıyor insan. İşte. Gaflette kaldığı zaman nefsine uyuyor ya da şeytana uyuyor. Bakın ne diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri? Hakim, hakim kişi hüküm verip de hakim mertebesinde olan bir kişi hüküm verip de cezalandırılması gereken bir insanı cezalandırdığı zaman bu hakimin Allah yolunda olduğunun işareti şudur. Bu hakim tabi hüküm verip de ceza kestiği kişinin de kestiği ceza gene şeriata uygun. Allah'ın emrettiği şekilde olması gerekiyor. Ve bu şeriatın emrini uyguladığı zaman bu kişiye, bu cezalandırılması gereken kişiye şeriatın emrini uyguladığı zaman bunu Allah'ın emrettiği için, onun yapmış olduğu hatadan arınması için gerekli olduğunu bilerek bu uygulamanın, bu cezanın, bu bilinç içerisinde bu cezayı uygular ve bu ceza uygulayıp da cezanın hükmü tamamlandıktan sonra kalbinde o kişiye kadar, zerre kadar böyle bir kin, nefret duygusu olmadan kardeşim deyip de ona sarılabiliyorsa hakim budur işte. Hemen o anda olayı çözmesi lazım. Cezayı verecek ama cezayı ne için veriyor? Allah için. Allah şeriatında belirlediği için. O cezayı verdikten sonra ceza hükmünü tamamladıktan sonra o kişiye bir daha kin, öfke, nefret beslemeyecek. Çünkü Allah'ın emretmiş olduğu cezayı uyguladı zaten. Bitti. O temizlendi. Şeriata <gülüyor> göre o cezayı uygulamakla o temizlendi. O cezadan dolayı Aslında temizlendi. Yani. He, o zaman Ama ona karşı... Kişinin fiiline yapılan bir... yani Fiile zaten. Yapılan Aynen. bir şey olduğu he. için tamam mı? Burada abi yani kişinin yaratılmış özelliği olarak... yani mükemmel Hakikati ne değil burada muamele? Değil fiiline. Yani. He. Tabii. Çünkü hakikati itibariyle hepimizin hakikati Aynen. nedir? mükemmel bir şekilde... Tabii şey, ki. He. Şey. Biz bakın kınama sadece fiiller olur. Aynen. Kişilerin özü hakikati kınanmaz. Elhamdülillah. Karşımızdaki insan ya da muhatabımız her türlü kötü fiiller işleyebilir. Kötü bir insan olabilir. Allah'ın emrettiği şeriatın dışında bir yaşantısı olabilir. Bunu o fiillerinden dolayı kınarız. Elhamdülillah. Ama özü itibariyle Vahdeti vücudu iyi anlıyorsak, iyi idrak ediyorsak özü itibariyle bir insanın özü hakikati asla kınanamaz. Çünkü her şeyin hakikatindeki vecih Allahu Teala'ya bakar. Yani ona verilmiş ama O fiilleri kınarız. O fiilleri neden kınarız? Şeriat o fiilleri kınadığı için kınarız. Elhamdülillah. Eğer şeriat o fiilleri kınamasaydı o fiilleri de kınayamazdık. Elhamdülillah. Allah Teala getirdiği şeriatla kınanacak fiilleri belirlemiş. O zaman şeriatta emrettiği için şeriatıma da uyun dediği için biz o fiilleri kınamak zorundayız. Elhamdülillah. O fiilleri kınarız. Aynı zamanlarda bunların tersi oluyor işte Resul Efendim aleyhissalatü vesselam. Ahir zaman Doğru yanlış biliniyor, tamam. yanlış doğru biliniyor, gösteriliyor değil mi? Tabii ya, şu anda öyle. Zıttıklar şey de bu da. Kötü zıttıklar. Aynen şu anda öyle tabii. Ne kadar hak, hakikat Sevgili üzere olan, olan varsa kötü gösteriliyor. kötü gösteriliyor. Ne kadar kötü şey varsa onlar da iyi gösteriliyor, i̇yi gösteriliyor şu an. Tabii. Acayip. İşte, hali... Zor olan kolay kolay olan zor gösteriliyor. <gülüyor> Şeriatın kınadıkları sevmiş, şeriatın sevdikleri kınanmış Kınanmış vaziyette, evet. Tam bunu haber vermiş Resulullah Efendimiz. Şeri içinde diyor, şeriatın onaylamadığı bir şeye bir meylin varsa öyle bir imana yani itibar, itibar edilmez. Kur'an ayetlerinden bir kısmını kabul ederken bir kısmı içinde onaylamakta zorluk çekiyorsan içinde... Onaylamakta zorluk çekiyorsan böyle bir imana itibar edilmez. Bazıları der ya işte ya böyle böyle de mesela emri açık ortada. Saydığın zaman söylediğin zaman ya iyi ama falan ama şöyle ama ha. burada böyle demek istemiştir. Bu bu manadadır falan gibicesine kendince bir takım tevile kalkar. Yoruma kalkar. Ayeti kendine göre değiştirmeye kalkar. Çünkü bulunduğu hale göre hareket edecek olursa kendisi... Tabii. cezalandırılması gerekiyor. Şeriata uygun olmayan bir hali Hı. çıkıyor ortaya. Huzur zaman... ne yapıyor? Tevhile kalkışıyor. O kişi Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun derken kendini, kendini lanetlemiş, de lanetlemiş oluyor. O açıp da o Kur'an'ı okuduğu zaman işte tabii Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun dediği zaman kendi kendine lanetlemiş oluyor. Kendi diliyle. Tabii. Kadınların birçoğunda şey var abi. İşte kadından imanına geçen konuştuk ya daha önce. Biraz yarımdır, nakıştır diye. Evet. O dört eşe müsaade eden bir ayet var ya mesela. Evet. Kabul etmek istemezler orayı. Hiç girmiyor bile, konuya giren. Ama, fakat, lakin de bir sürü açıklamalar gelir evet. ondan sonra. <gülüyor> Tabii ona girmek istemezler. Ki Nisa suresinde başka bir ayet de var. Yani siz ayeti sağlayamayacaksınız. Sadece, sadece kadınlar değil ki, erkeklerden Hı. de birçok tayfa o ayeti kendilerine göre yorumluyor. Tabii, Ama, da. fakat, lakin, o eskidenmiş, öyleymiş, şartlar öyleymiş. Şimdi yani eskiden var. Eskidenmiş diyor. esas olan tekeşiliktir gibicesine bir sürü yorumlara giriyorlar tabi. Ya bu Allah Teala'nın vermiş olduğu ruhsat. Elhamle. Bunu bu şekilde belirlemiş. Yani buna ama fakat Hatta lakin şey adaleti sağlayamazsanız bir tanesine sahip çıkın diyor. Zaten ölçüyü koymuş zaten tabi. Yani eğer adaleti sağlayamayacaksanız. Bir şey var değil mi? Abi? Bir esnetlik var değil mi? Hani yapabilirsin. Tabii ki o ruhsat yani. yani. Dövret kadar. Ruhsat. Dedin, ama diyor eğer ki kişi bu tabi kişi de önemli. Yani adaleti sağlayamayacaksa, haklarına riayet edemeyecekse o zaman e, dört eşlilik yapacağım derken günaha girebilir. günaha girebilir. O zaman öyle bir insanın en makbulü kendi nefsine sahip olamıyorsa, adaleti de sağlayamıyorsa tabii ki bir eşlilik. İsteseniz de yapamayacaksınız diye zaten denmiyor mu? İsteseniz de eşit, hani adalette olamayacaksınız. Yok hani öyle Adalette olamayacaksanız diyor. O tamam. Yo, onun dışında. Onu Nerede olabilir. diyor? Onu hatırlama çalışıyor. Emredip de arkasından o emrettiği şey bizim tarafımızdan yapılamayacağının sorular mi acaba? değil mi? E kadınlar yetemeyeceksin zaten diyor. Hatırlamıyorum. E kadın, kadınlar zaten o ayrı bir şey. Onun önceki sohbetlerimizde işlemiştik. Kadınları memnun etmek zor. Çünkü onlar tamamen dünya metaına meyilli oldukları için fıtratları gereği. Hakikatleri e, kamilen bilmeleri, idrak etmeleri de beklemek yanlış olur onların. Etken edilgen Şey var abi. Saat 12 geçti. Oldu. Abi bir soru daha soruyor mu çıkıyoruz? Kuvvet. Geçen hafta sen o dediğinde o olur. Pazar gün abi. Sen o dediğinde o olur. O derken o olmazsa o senin o değişin ne olur?